iyiliği. Şimdi bir kişi Allah subhanahu ve teala'nın hükümleriyle hükmetmeme hususunda eğer şeriatı iptal edip ilga edip Allah'ın hükümlerini ortadan kaldırıp yerine başka hükümler ikame ettiyse bu kişi kafirdir. Zahiren ve batınen. Bu kişi Müslüman değildir. Fakat bir kişi Allah'ın hükümlerini ilga etmeksizin onları ortadan kaldırmak iptal etmeksizin hava ve hevesine uyarak Allah'ın indirdiklerinden gayrısı ile insanların arasında hüküm verir. Fakat Allah'ın indirdiklerini reddetmez. Onları değersiz görmez. Ya da başka hükümleri o hükümlere tercih etmez ise o kişinin Müslümanlığı bizim indimizde devam eder. Beşeri hükümlerle hükmetmesi heva ve hevesi üzerinedir. <gülüyor> Fakat bu bu adam büyük günah sahibidir. Bunun hesabını da Yüce Allah Azze ve Celle'ye verecek. Nitekim Haccacı biliyorsunuz. Haccac. Haccacı Zuhain. Zalim. Kafir olmadı mı sen? Zalim haccacı. Haccacı. haccacı. haccacı? Zalim. Haccacı? Zalim. Haccacı zalim. kafir. Haccacı kafir değil. Peki ne yaptı bu adam zalim oldu kafir olmadı? kabe'yi yıktı. Sayidüncü beyi öldürdü. Sayidüncü beyi öldürttü Abdullah yüzü beyi şehit etti. <gülüyor> ne yapmadı ki? Eğer tarihçilerin dediği doğruysa 80 bin adam kesti. Ah, Mancılıkla Kabe'yi patlatıyor. Mancılıkla Kabe'yi taşa tuttu ve Kabe yıkıldı. var mı O başka bir olay, Harire olayı. Fakat biz bu hususta tarihçilerin her naklettiğine güvenmiyoruz. Çünkü tarihçiler senetsiz, sepetsiz konuşur. <gülüyor> Hadisçiler gibi değildir. Vakidi İbn İshak bile buna dahildir yani. Ha yok Hafız İbn Kesir imam hadis alimi tarih şimdi ha, tarih kitabındaki nakilleri de bak Hafız İbn Kesir'in olsun imam Taberi'nin olsun tarih kitabında İbn Kesir'in el-Bidaye ve'n-Nihaye'sinde Taberi'nin tarihle ilgili eserinde nakrettikleri nakiller senetsiz olanlar senedine güvenilmeyenler endişeyle şüpheli olarak yaşanan, yaklaşılır onlara Özellikle sahaba hakkındaki tarihi rivayetlere biz hiç itibar etmeyiz. Çünkü sahaba hakkında bize verilen emir dilimizi tutmamızdır. Sahaba hakkında. Şimdi bütün bu yaptıkları ile birlikte Haccess Zalim. Haccess niye Said bin Zübeyir öldürdü? Said bin Zübeyir ileri geri konuşuyordu. Haccess hakkında. İtaat etmiyordu. İtaatte yüz çevirmişti. Said <gülüyor> bin Zübeyir'i nasihat etti Hacacu'nu. Bak dedi, böyle yapma. Seni çok yedi cezalandırdı. Said Bin Cübeyir ona dik dik konuştu. Tarihte geçiyor bununla. Dik dik konuştu. Aynen. Dedi ki sen şakinsin dedi Said Bin Cübeyir'e. Şakî demek eşkıya. Yani eşkıya yapıyorsun. Yani meşru yönetime karşı çıkıyorsun. Ben senin meşhur yöneticinim. Allah o Resulü bana itaat etmeni fark kılmış. Bana itaat edeceksin. Ben kafir değilim ben senden olan bir Müslümanım bana itaat edeceksin sen şaki eşkıya yapıyorsun Said bin Cübeyir dedi ki ama benim adımı senden daha iyi bilirdi ve benim adımı Said koymuş şakı değil öyle dik dik konuştu haddet <gülüyor> <gülüyor> <Şahit>, Said <gülüyor> bin Cübey büyük imam <gülüyor> testirde büyük imam sahit. bak hangisi Said bin Cübeyir ne diyordu Tavgut hakkında <gülüyor> Said bin Cübey Tavgut diyor Şimdi bak Teştir'de büyük imam. Fakat Haccac onu öldürdü. Haccac büyük zulümleri imza attı. Bununla birlikte arkadaşlar Ubeydullah bin Ziyad Hüseyin bin Ali'yi öldürdü. Hz Hüseyin'i öldürdü. Peki arkadaşlar Allah'ın hükümleriyle hükmetti de Hz Hüseyin'in öldürülmesi mi çıktı Allah'ın hükümlerini? Hayır. Ne çıktı? E o zulümden çıktı. Heva ve hevesten çıktı. Ve tarihçilerin nakillerini nakletmek istemiyorum. Hüseyin'e yapılanlarla ilgili. Başı kesildi, getirdi. Böyle şeyle gözüne vurdu. Elindeki sopayla gözünü böyle attı. Dedi ki cezanı gördün mü falan falan falan falan. Fakat o Beydullah bin Ziyad hakkında hiçbir imam o devirde yaşayanlar ve sonra gelenler o Beydullah bin Ziyad'ı tekfir etmediler. Ona tek... Übedullah bin Ziyad Yezid'in valisi. Evet. Hacca ise Abdullah bin Mervan'ın valisi. Hocam bir şey soracağım ya. Burada Allah Azze ve Celle'nin evet. ayeti var. Kim e, haksız bir haksız yere bir evet. canı öldürürse onun cezası içinde evet. kalacağı cehennemdir. Evet. Ayet Allah yedir. ona gazat etmiştir. Anladın Allah ona lanet etmiştir. Anladın. Bu ayet onları kapsamıyorum. Oraya. İçinde ebedi yerin kalmak üzere cehennemdir. Bu anladın. ayet ehl-i evet. sünnetin görüşüne göre şimdi arkadaşlar ee, bir, biz bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir. diğer fırkalardan farkımız evet. ehl-i sünnet olarak bütüncül anlayış bütüncül anlayış. Bütün anlayış yani